Fusilet Suresi Necm 241 Ha-Mim Arapça bir Kur'an, müjdeleyici ve uyarıcı olarak bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış, bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah'tan indirilmiş bir kitap. Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler. Ve onlar, bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü, zıh içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda da bir perde vardır. Artık sen yapabileceğini yap, biz de gerçekten yapıyoruz dediler. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. O nedenle ona dost doğru yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Ve zekatı, vergiyi vermeyen ve ahireti bilerek reddeden o kimselerin, inanmayanların ta kendileri olan ortak koşanların vay haline. Şüphesiz ki iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, kendileri için bitmez, tükenmez, başa kakılmaz ecir olanlardır. Necm 242 De ki, siz yeryüzünü iki evrede oluşturanı gerçekten örtüp duracak mısınız, İnanmayacak mısınız? Bir de ona eşler koşuyorsunuz, o alemlerin Rabbidir.'' Ve o, yeryüzünün içinde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp isteyenler için eşit olarak ayrım yapılmadan rızıkları dört evrede ayarladı. Sonra duman halinde bulunan göğe yerleştiği egemenlik kurdu da ona ve yeryüzüne istiyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de biz isteyerek geldik dediler. Böylece Allah... Onları iki evrede yedi gök olmak üzere gerçekleştirdi ve her göğün kendi işini içine yükledi. Biz en yakın göğü kandillerle ve korumayla süsledik. İşte bu en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olanın çok iyi bilenin ayarlamasıdır. Necm 243 Buna rağmen onlar yine yüz çevirirlerse hemen de ki ben sizi Ağut ve Semud'un yıldırımının benzeri bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önderinden arkalarından her yanlarından elçiler gelmişti. Onlar eğer Rabbimiz isteseydi kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri kesinlikle bilerek reddedenleriz İnanmayanlarız dediler. Ada gelince de onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve güç bakımından bizden daha çetin kim vardır dediler. Onlar şüphesiz kendilerini oluşturan Allah'ın güç olarak kendilerinden daha çetin olduğunu görmediler mi? Ve onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara bu en basit dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud'a gelince işte biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yol üzerine sebep tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları şeyler sebebiyle alçaltıcı azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. Ve biz iman etmiş kimseleri ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kimseleri kurtardık. Necm 244 Ve Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplandıkları gün artık onlar ateşe dağıtılırlar. Sonunda oraya geldiklerinde onların işitme, görme duyuları ve derileri, yaptıkları şeylerle ilgili kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Ve onlar kendi derilerine, ''Niye aleyhimize şahitlik ettiniz?'' dediler. Onlar dediler ki, ''Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu ve sizi ilk defa O oluşturdu ve O'na döndürülmektesiniz.'' Siz işitme, görme duyularınız, ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye gizlenmiyordunuz. Ve yapmakta olduklarınızdan bir çoğunu Allah'ın bilmeyeceğine inandınız. İşte sizin bu inancınız, Rabbiniz hakkında beslediğiniz inancınız sizi bir yıkıma uğrattı. Böylelikle zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden oldunuz. Şimdi eğer onlar direterek ortak koşma inancını yalanlamayı sürdürürlerse, ''Artık onlar için konaklama yeri ateştir. Ve eğer özür bildirmeye çalışsalar, onlar özü kabul edilecek kimseler değildirler. Ve biz onlara bir takım iblislerini kabuk gibi üzerlerine kaplattık. Onlar da önlerinde ve arkalarında tüm çevrelerinde olanları kendilerine süslü gösterdiler.'' Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan söz, onların üzerine hak oldu. Şüphesiz onlar, zarara kayba uğrayıp acı çeken kimseler idiler. Necm 245 Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, üstün gelmeniz için bu Kur'an'ı dinlemeyin, onun içinde anlamsız şeyler yapın. ''Anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin.'' dediler. Artık biz kesinlikle kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimselere şiddetli bir azap tattıracağız. Ve kesinlikle onlara yaptıkları amellerin en kötüsünü karşılık olarak vereceğiz. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezasıdır, ateştir.'' Ayetlerimizi bile bile inkar eden kimseler olduklarına ceza olarak onlar için orada sonsuzluk yurdu vardır. Ve o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, ''Rabbimiz, bildiğimiz bilmediğimiz herkesten bizi doğru yoldan saptıranları bize göster. Onlar en aşağıdakilerden olsunlar diye biz onları ayaklarımızın altında tutalım.'' dediler. Necm 246 Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar onların üzerine haberci ayetler sürekli iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol göstericileriniz, yardımcılarınız ve koruyucularınızız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan, engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir. Ve Allah'a çağırıp, yakarıp, salihi işleyen, ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim vardır? Ve güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şeyle sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir yakındır. Bu olgun davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O en iyi duyanın ve en çok bilenin ta kendisidir. Necm 247 Ve gece, gündüz, güneş ve ay onun alametlerinden, göstergelerindendir güneşe ve aya boyun eğip teslimiyet göstermeyin. Ve eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, onları oluşturmuş olan Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin. Buna rağmen onlar eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbini iyi tanıyan kişiler her zaman onun için Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar ve onlar hiç usanmazlar. Şüphesiz senin yeryüzünü boynu bükük görüp de, Bizim onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman onun titreşmesi ve kabarması da onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şüphesiz ki ona hayat veren kesinlikle ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü yetendir. Şüphesiz alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapan kimseler bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan kişi mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Necm 248 Şüphesiz öğüt Kur'an kendilerine geldiğinde, onu bilerek reddeden kimseler. Ve şüphesiz o öğüt, kitap, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, övülen, övgüye layık bulunan tarafından indirilmedir. Önünden ve ardından hiçbir tarafından kendisine batılın gelmediği çok şerefli bir kitaptır. Senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin kesinlikle bağışlama sahibidir ve acı veren bir azabın sahibidir. Ve eğer biz o öğdü Kur'an'ı yabancı dilde bir okuma yapsaydık, elbette onlar, ayetleri ayrıntılı olarak verilmeli değil miydi? Yabancı dil mi, Arapça mı diyeceklerdi? De ki, o iman eden kimseler için bir kılavuz ve bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve o öğüt, Kur'an onlar üzerine bir körlüktür. Onlara çok uzak bir mekandan seslenilmektedir. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından geçmiş söz olmasaydı kesinlikle aralarında gerçekleştirilmişti. Ve şüphesiz onlar bundan, Kur'an'dan kesinlikle şüpheci bir yetersiz bilgi içindedirler. Necm 249 Her kim salihi işlerse artık kendi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa artık kendi aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullara hiç mi hiç haksızlık eden biri değildir. O saatin bilgisi sadece Allah'a bırakılır. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz, düşük yapmaz. Ve Allah onlara benim ortaklarım nerede diye seslendiği gün onlar bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Önceden tapmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını da iyice anladılar. İnsan hayır istemekten usanmaz. Kendisine bir kötülük dokununca da hemen üzgündür, ümitsizdir. Ve eğer kendisine dokunan sıkıntıdan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, hiç kuşkusuz bu benim hakkımdır ve kıyametin kopuş anının geleceğini sanmıyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, onun katında hiç şüphesiz benim için en güzeli vardır der. Bu nedenle kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere yaptıklarını kesin bildireceğiz. Ve onlara kesinlikle kaba bir cezadan tattıracağız. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da geniş geniş dua sahibidir. Yalvarır da yalvarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmişseniz, kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi, göstergelerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Gözünüzü açın. Şüphesiz onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın, şüphesiz Allah her şeyi kuşatandır.